Herkese merhaba. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Sıpatar. Ben Canan İrtem. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu programda Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz iletişim kitabının bölümlerini takip ederek... ...size Şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi Canan'la birlikte dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. Bugün neredeyiz, hangi konudayız Canan? İhtiyaçlar. Evet, şidesiz iletişime e, kimileri ihtiyaç farkındalığı da diyormuş. Bir farkındalık yöntemi diyormuş. Ne demek bu? Biraz size bugün bunu e, hissettirmeye, tattırmaya çalışacağız birlikte. Şimdi Canan'la size bazı ifadeler, bazı kelimeler okuyacağız... Dinleyenlere de davetimiz şu Biz bunu okuduğumuzda Bir fark eder misiniz içinizde neler canlanıyor Bu kelimeyi ifade ettiğimizde Göz etmek Gözetilmek Takdir Yaratıcılık Destek Sıcaklık Saygı Barış değerlik Bütünlük. Oyun. Değer görmek. Yas tutmak. Evet. Bunun gibi daha bir sürü ifade. Aklıma gelen şu an dürüstlük, eşdeğerlik dedin. Kolaylık. Kolaylık. Özen. Bütün bunları düşündüğünüzde bu, bu ifadeleri düşündüğünüzde içinizde ne canlanıyor? Şu an bir fark eder misiniz? Bir isim verseydiniz bunlara bir kategori ismi siz olsanız ne derdiniz? Canan bu soruyu ben e, geçen sene Türkiye'ye gelen şiddetsiz iletişim eğitmeni harttan ilk duymuştum. Ya, güzel bir hikayem vardı onu anlat çok hoş. Evet hart. Ee, çocuklarla çalışıyor Okullarla çalışıyor Onun e, çok e, güzel de bir oyunu var Çocuklara şiddetsiz iletişimi e, götürmek için No false zone diye Bunun eğitimi sırasında Sura Hart Hepimize bun, bu ifadeleri dağıttı Ve sordu bize Siz olsanız bunlara ne isim verirdiniz diye Biz tabi ezberlediğimiz yerden Hızlı bir şekilde buna ihtiyaçlar dedik Dedik ezberlediğiniz yerden değil de Kendinizin yaratıcılık ihtiyacınızla Buluşup bir isim verseniz ne verirdiniz Çeşitli şeyler söyledik Benim asıl anlatmak istediğim kısmı Sura bize şunu söyledi derilerle çalışırken aynı egzersizi yaptırmış Bu ifadeleri dağıtmış Demiş ki ne, ne söylerdiniz Bunlara ne derdiniz ee, Biri demiş ki bunlar ilaç Medicine Yani şifa Şidesi iletişimi şifası da galiba ihtiyaçlar Evet benim de ee, ...hayatın kendini sürdürmesi için olan kaynaklar deyince de böyle kafama oturuyor. Yani mesela bedensel sağlığımız için havaya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, yemeğe ihtiyacımız var, dinlenmeye ihtiyacımız var. Ruhsal sağlığımız için de anlayışa, desteğe, dürüstlüğe, anlam, anlam ihtiyacımız var. Evet. Ee... Hepimizin değer verdiği kavramlar olduğunu zannediyorum bu okuduklarımızın. Ee, Marshall Rosenberg bunlara ihtiyaç demiş. Yine Hart'tan öğrendiğim ee, ne dediğinden bağımsız olarak aslında bu kavramları nasıl kullandığımız çok kıymetlişi destil iletişimde. Çünkü ilk programda Vivet'i burada e, konuk etmiştik. O da söylemişti ihtiyaç kelimesi biraz duyması bazı insanlar için e, sıkıntılı olabiliyor. Muhtaçlık diye bir şey geliyor muhtaç mı olacağım ben şimdi ihtiyaçlarımla buluşacağım ne demek ee, gibi bir şey geliyor insanlara bazı insanlar da e, kültürel olarak ihtiyaç söylemek ay biraz ayıp mıdır gibi bir yere gidiyor o yüzden benim davetim e, kategorinin isminin ne olduğundan bu adamın isminin ne olduğundan bağımsız olarak İhtiyacın kendisinin güzelliği benim içimde nasıl yaşıyor? Bu ihtiyacının güzelliğiyle buluşursam hayatı zenginleştirmek için ne yapabilirim gibi bir yere e, davet etmek herkesi. Evet. Geçen programda duygularla duygular üzerine konuştuk. Yani duygunuzla ihtiyacınızı birbirinize bağlayın dersek mesela bizim yaptığımız o genellikle önce duygumuzu onlardan ihtiyacımız diyoruz. Mesela ben çok etrafta duyuyorum böyle anneler çocukların peşinden koşuyorlar işte yemek yemesi ile ilgili. İşte yemeğini bitirmezsen anne hayal kırıklığını uğrar diye çocuğuna söylüyor. Ya i̇şte anne hayal kırıklığını uğrar diye böyle bir çocuğa böyle bir mesaj veriyor. Bunu daha farklı söyleyebiliriz. Yani yemeğini bitirmezsen hayal kırıklığını uğruyorum çünkü ben benim için senin güçlü ve sağlıklı büyümen çok önemli buna değer veriyorum gibi bir şey yani çocuğun e, duygularımızın sorumluluğunu almakla ilgili bir e, şey var ya çocuğun <gülüyor> ona, ona da değinmek istiyorum çok önemli geliyor bana çünkü e, senin yüzünden onu karşı tarafı suçlayıcı bir şekilde değil e, kendinde olan şeyi ifade etmekle ilgili duygularımızın sorumluluğunu almak öyle değil mi? Verdiğin örnek benim için çok kıymetli bir örnek. Çünkü Canan şöyle yetişen çocuklara ne oluyor diye çok merak ediyorum. Yani yemeğini yemezsen annen hayal kırıklığına uğrayacak çocuğum diye yetiştiğinde ne olur o insanın dünyasında birdenbire annesini mutlu etmek üzere yemek yiyen biri çıkacak ortaya. Yani aslında çocukken kendi içimizdeki ee, o güzellikten koptuğumuz yerler buralar ee, Artık ben karnım acıktığı için yemek biri, yiyen biri olmaktan çıkıp Annesini mutlu etmek için yemek yiyen biri olacağım ee, Zaman içinde de ya annesinin e, duygularının sorumluluğunu alıp her şeye evet diyen Annesi yemek yiyince yemek yiyen, yemediğince yemeyen biri olacağım Ya da isyan edeceğim Karnım açken de yemek yemeyeceğim Dolayısıyla olan bana kendi içimdeki dünyadan kopmak, canlı hayattan kopmak olacak. Evet, geçen aylarda Gabrielle Mate geldi buraya Kanadalı psikolog. O da çok bunu kendinden vazgeçme olarak adlandırdı. Bana çok şey üzüntü geldi. Yani o kadar çok kendimizden vazgeçtiğimiz zamanlar oluyor ki hani karşı taraf üzülmesin, kırılmasın, ayıp olur. Şimdi sizin iletişimde böyle bir imkan var yani karşı tarafı takırmadan gözeterek hem kendi duygu ve ihtiyacını söyleyebilirsin hem karşı tarafı da gözeterek bunu ifade edebilirsin. O yüzden çok şimdi sizin iletişim işe yarar bir metod gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Sen söylerken benim aklıma Marshall'ın söylediği duygusal özgürleşme süreci geldi. Duygusal sorumluluk geliştirme süreci diye anlattığı süreç geldi. Aslında Canan ben şunu öğrendim şiddetsiz iletişim yolculuğumda. Dışarıda bir şey oluyor, biri bir şey söylüyor, bir şey yapıyor. Benim kalbim kırılıyor. Ya da üzülüyorum ya da konforsuz başka bir duygu geliyor. Fakat şiddetsiz iletişim yolculuğumda gördüm ki bunun nedeni dışarıdaki kişi asla değil. Her ne oluyorsa bende olup bitiyor. Yani bir eylem oluyor. O eylem benim bazı ihtiyaçlarımın karşılanmasına bazılarının karşılanmamasına neden olabiliyor. Ama karşımdaki insanı ben şiddetsiz iletişim yolculuğunda kendi duygularımın sorumluluğundan özgürleştirmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Ee, şey geliyor aklıma. Ne dersin? Ee, bu üç aşamayı kitaptan Hı -hı. şöyle bir okuyalım mı? Evet. Ee, Marshall duygusal sorumluluk geliştirme sürecinde, çoğumuz üç aşama deneyimleriz diyor. Birincisi duygusal kölelik aşaması, yani başkalarının duygularından sorumlu olduğumuza inanmak. O biraz önce dediğim gibi, aman kırılmasın. Üzülür şimdi. Hiç konuşmayalım, değil mi? Hayal kırıklığına uğratmayalım. Bu duygusal kölelik aşaması üstüne kapatma kültürü diyorum ben. Üstünü kapatma kültürü ortada aman şimdi gerginlik olmasın, aman kırılmasın, üzülmesin, bozulmasın diye içine atma hali. Ve bu duygusal kölelik aşamasında ben kadın kimliğiyle yetiştirildiğimde de kadın olarak aman evladım alttan al. Hı -hı. kısmını e, buraya sanki duygusal köylülük aşaması gibi görüyorum. Biraz orada çaresizlik de var sanki. <gülüyor> çaresizlik var bir de kurban kafası var. E, şimdi yine Marshall'ın bir sözü geliyor aklıma. Marshall şunu söylüyor hiçbir sisteme sizi kurban ya da asi e, yapacak gücü vermeyin. Hı -hı. Bu duygusal köylülük aşaması bana e, biraz kurban olmayı da hatırlatıyor. Yani Hı -hı. böyle e, boynu kırık yani zaten elimde aynı gelir ki bunlar da hayatta böyle zor bir yerdir ki filan halimiz. Ama oradan yavaş yavaş bir baş kaldırıya geçiyorsun, değil mi? Orada bir gücünü tekrar eline alma durumu var sanki. Şiddetsiz iletişim öğrenirken bu başkaldırı aşamasını e, zannediyorum... E, Hepimiz yaşadık galiba. <gülüyor> hani bir araştırma yapmadık ama en azından ben e, Canan'la birlikte eğitim aldık. Biz ikimizin de o süreçlerini biliyorum. Başkaldırı aşaması dediğim harşalın başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını dikkate almayı reddetmeye başladığımız yer. Çünkü birdenbire Aa, benim duygu ve ihtiyaçlarım varmış. Ben de kıymetli biriymişim. Önce de kendime empatiymiş, kendime şefkatmiş diye fark ettiğimde... Şey olabiliyor bu başkaldırı. Yani bunun tadı çok güzel bir olduğu için bir başkaldırı. Yani çok da önemli değil başkaları. Bak benim de duygularım, ihtiyaçlarım var. Ama orası yalnız bir yer değil mi? Çok da yalnız bir yer. Hmm. Ve bağlantının olmadığı evet. yer. Duygusal kölelik aşamasında da başkaldırı aşamasında da bağlantı yok. Marshall'ın demin söylediğim sözüyle bağlantı kurduğumda kurban ve asiyken de bağlantı yok. Evet orası yalnız... Ee, bolluk olmayan, kıtlıkta bir yer ve kimseye ihtiyacım yok ben kendi başıma ayaklarım üzerinde durabilirim diyen bir kültürden gelen de bir şey var. Hep onu öğrendik ya kimseye muhtaç olma kendi ayaklarının üzerinde dur gibi oradaki bir yer, kutu kutu pense diye Lim bir oyunu var o bir ikinci şey, ikinci kutu orası gerçekten evet, sonra ne oluyor peki? Nereye geldik? Ee, gelmek istediğimiz <gülüyor> yeri tarif edeyim. Geldim mi gelmedim <gülüyor> mi ben çok e, bilemiyorum. Bazen e, oluyor bazen olmuyor. Duygusal özgürlük aşaması. Şiddetsiz iletişimde e, niyetimiz, şefkat, kendi şefkatli duamızda buluştuğumuzda duygusal özgürlük aşaması. Yani diğerlerinin değil kendi duygularımızın tüm sorumluluğunu kabul edip kendi ihtiyaçlarımızı asla başkaları pahasına karşılayamayacağımızın farkında olmak. Nasıl yani? Yani benim ihtiyacım da önemli ama... ...senin de önemli gibi bir şey değil mi bu? Yani sen tek başına değilsin bu bir... ...insanlar tek başına yaşamıyorlar. Biz sosyal... ...beraber yaşadığımız bir dünyadayız. Ve karşılıklı bağlar diye bir şey var değil mi? Yani seni yaptığın, seni yaptığın... ...hepimiz birbirimize destek... ...olabiliriz ve bunun da bir güzelliği var. Yani ee, o... ...yalnızlıktan bir bolluğa geçmek... ...burası çok böyle... Tatlı bir yer. Ee, hepimizin ihtiyaçlarının karşılanabileceğini bilmek. O yüzden de duygusal özgürlük gerçekten özgür bir yer gibi geliyor bana. Senin söylediklerin e, bende şunu uyandırdı. Öncelikle duygusal özgürlük e, çok da yetişkin bir yer geliyor bana. Hmm. E, senin söylediğinle birlikte düşündüğüm zaman. E, çünkü... ...tamamen kendi sorumluluğumu aldığım bir yer... ...yani her ne oluyorsa... E, ...bu olanların karşısında... ...benim içimde akan canlı hayat... ...bazı duygular duyuyor... ...ve ihtiyaçlarının farkına varıyor... ...ve bunlardan hareketle... ...yine hayatı zenginleştirecek... ...eylemler yapabiliyorum. Yani... ...birisi bir, bir şey... Yani kork, ihtiyacı, ...korkmadan, suçluluk duymadan... ...utanç duymadan kendi e, duygularının ve hareketlerinin sorumluluğunu aldığın bir yer değil mi orası? Hem yani o yüzden bir şefkatle karşılık veriyorsun. Yani başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacağım işte korktuğun için değil, o insanın ihtiyacını karşılamak veya utandığın için değil veya suçluluk duyduğun için değil de gerçekten o karşıdaki insanın ihtiyacını bir şefkatle karşılama durumu da var orada. O yüzden böyle güzel tadına doyun olmaz. Gelen yer benim için orası. Şey canlandığı içimde söylediğinde eş değerlik, evet. şiddetsiz iletişim eşdeğerli değerli bir akış özlüyor sanki. Demin karşılıklı bağlardan söz ettin, ben biraz da şeye vurgulamak istiyorum. E, duygularımın tüm sorumluluğunu kabul ettiğim yer, duygusal özgürlük aşaması, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımı asla başkaları pahasına karşılayamayacağımın da farkında olduğum yer. hı hı. hı. E, bu benim üzerinde çok tefekkür etmek istediğim e, ve tefekkür ettikçe de farklı şeyler sezdiğim bir noktası. Çünkü karşılıklı bağlar içindeyiz. E, ben lavaboya 200 gram sıvı yağ döktüğümde dünyaya bir şey yapıyorum. Yani bırakın başka insanları. Çok basit bir örnek vereceğim. Hani, e, örnek belki ama hakikaten dünyaya bir etkisi var. Ben kolaylık ihtiyacımı karşılıyorum. Ama ben kolaylık ihtiyacımı lavaboya 200 gram sıvı yağ dökerek karşıladığımda... ...sadece başka insanların değil, evrendeki canlı hayatın bazı ihtiyaçları karşılanmıyor. Hı hı. Ve karşılanmayan ihtiyaçlar yükseldikçe yükseldikçe, arttıkça arttıkça ortaya çıkan... ...hiçbirimiz için yaşanamayacak bir dünya kısımı ben biraz böyle anlıyorum... ...yani ne olacak mesela... ...daha basit örneklerde belki bu kadar... ...anlıyamıyorum... ...mesela ne olacak ya benim oyuna ihtiyacım var... ...oyun oynamak istiyorum... ...yanımdaki insanın da sükunete ihtiyacı var... ...bana ne... ...diyebileceğim bir yer değil şiddetsiz iletişim... ...yani orada eğer ben oyun ihtiyacımı... ...başka birinin sükunet ihtiyacı pahasına karşılıyorsam... Üzerine güç kullandığım yer. Hı hı. Üzerine güç kullandığım her sefer dedi illa fiziksel bir şey olması gerekmiyor. Bir tür şiddet yaratıyorum. O yüzden şiddetsiz iletişimde duygusal özgürlüğü, özgürlük aşamasını kıymetli buluyorum. Duygularımın tüm sorumluluğunu kabul ettiğim için ve aynı zamanda ihtiyaçlarıma asla başkaları pahasına karşılayamayacağımı farkında olmak için. Evet, gene ee, bir müzik arasına geldik. Ee, sevgili arkadaşımız Şükrü bu sefer bize All You Need Love isimli şarkıyı yollamış. Onu hep beraber dinliyoruz. You can sing, that can't be sung Love. Nothing you can save, but you can learn how to play the game It's easy Love. There's nothing you can make that can't be made Love. No one you can save that can't be saved Love. Nothing you can do, but you can learn how to be in time It's easy Love. love love is all you need There's nothing you can know that isn't known Nothing you can see that isn't shown No way you can be that isn't where you're meant to be It's easy All you need is love Evet ihtiyaçları konuşmaya devam ediyoruz ee, ne yazık ki çok az insan ihtiyaçları ifade etmede eğitimde. Yani insanlar eleştirmeyi, kırıcı olmayı veya birbirinden uzaklaştıracak biçimde iletişim kurmayı öğrenmişler. Ben de öyle. İnsanlar deyip şey yapmayayım. Her iki tarafta kendi ihtiyaçlarını ifade edip karşı tarafında ihtiyacını anlamak yerine kim haklı oyunu oynuyor? Bu kim haklı oyunu nasıl bir şey Deniz? Kim haklı oyunu ee, çıkmaz sokak benim dünyamda. Değil mi? Ben çok oynadım. Kim... Ya, yani sonunda bir şiddet de son bulduğu için. Değil mi? Ya kendime ya da çevreme hmm. şiddet e, uyandıran davranışlar yapmakla ilgili bir şey. Yani hiçbir şey olmuyorsa bile kim haklı kim haksız oyunla oynadığımda hiçbir şey olmuyorsa bile koparız. Bağlantımızı devam ettirmemiz çok mümkün değil. Benim, dünya, yani benim yaşadığım evet. buydu, e, deneyimlediğim buydu. Halbuki ihtiyaç e, temelde bir iletişim kurduğumda yani kendi duygu ve ihtiyaçlarımın farkında olup karşımdakinin duygu ve ihtiyaçlarıyla merak edip bağlantı kurma niyeti e, ile harekete geçtiğimde e, birlikte olmaya devam edebiliyoruz. Yani bağlantı kurmaktan onu e, evet. kastediyorum. Bağlantı kurmak... Çok önemli bana da çok güzel İngilizcesi aklıma geliyor Connection Before correction Düzeltmeden önce Bağlantı, bağlantı kur değil mi çok hoş bir <gülüyor> Hep aklıma o gelir Yani kızımla olan ilişkimde Yani onu eleştirmeden Veya işte ilk önce bir bağlantı Kurayım sonra hani söyleyeceğim ona Katkıda bulunacağım bir takım şeyler varsa da Ondan sonra söyleyeyim diye bana çok böyle pusula gibi gelmiştir connection before correction çok teşekkürler bunu hatırlattığın için ben de şeyi hatırladım bunu söylediğinde ee, şiddetsiz iletişim diyor ki her kim bir eylem yapıyorsa bir ihtiyaç karşılamak için yapıyor bu eylemi onaylamam gerekmiyor bu eylemi alkışlamam gerekmiyor ama şunu bilirsem bağlantı kurabilirim. Bu eylem, bu trajik eylemin arkasında da bir insan ihtiyacı var. Çarpık çurpuk bir eylemle geliyor olabilir. Benim dünyamda çarpık çurpuk diyor olabilirim. Bununla birlikte bir ihtiyaç karşılıyor. Biz eylemleri bir kenara park edip, neye ihtiyacım var? Senin neye ihtiyacın var? Ve ikimizin arasındaki bu ihtiyaçları karşılamak için ...neler yapabiliriz diye düşünmeye başladığımızda hayatta bir şeyler değişmeye başlayabilir. Evet yani zihnimizden biraz daha aşağılara inmek galiba değil mi? Yani biz çok anlamda yüklüyoruz. Yani birisi bir şey söylüyor veya yapıyor hemen hop işte o böyledir hep. Ee, işte yargı dünyasını veya işte kıyaslamayı yapıyoruz her zaman öyle yapar. O, ...o zaten sıkıcı biridir, o zaten bencil biridir gibi böyle bir takım o anlam yükleme hikayesi de e, bir müddet sonra dönüşüyor... ...ve karşındakini gerçekten o dediğin e, şey, o gözlüğü takınca, şiddetli iletişim gözlüğü... ...birisi bir şey yaptığı zaman, ay bir dakika ya, bu esasında bir ihtiyacı karşılamıyor, ...o yüzden böyle konuşuyor demeye gelmek gerçekten bir süreç ama çok da eğlenceli geliyor bana. Ve gülüyorum bazen... <gülüyor> <gülüyor> bazen bulmaca çözmek evet, gibi merak, merak evet. pür bir merak, bu insan bunu yaptı da niye yaptı, ne hissediyor, neye Ama ihtiyacım var. Ama herkese de merak etmediğim zamanlarda oluyor yani herkese de merak edeceğiz diye de bir şey yok herhalde değil mi? Öyle, öyle <gülüyor> noktalarda ben bazen yargılarımın içinde kaybolabiliyorum yani öyle bir şey oluyor ki şeyi fark ediyorum kendime dürüst olduğumda. Ya tamam şiddet siletişim bilgimle ben gözlem söylüyorum da içim bu yargıya hala inanıyor diye düşünüyorum. O zaman da anlıyorum ki benim empatiye ihtiyacım var. Yani ne demek empatiye ihtiyacım var? Biri beni can kulağıyla dinlese benim kendi duygu ve ihtiyaçlarımla buluşmama yardım etse galiba iyi olacak. Bunu tek başıma yapamayacağım dediğim bir yere geliyorum. Evet sadece dur dinle. Acele S etme değil mi? Öyle bir şey. Acele etme diyor Marshall Rosenberg'de. Evet. Sadece durup dinlemek bir başlangıç. Merak devamı ee, ve bu yolculukta duygu ve ihtiyaçların farkında olmak da çok keyifli bir yer. Ee, benim içimi yumuşatmaya başlayan yer. Bütün bunları söylerken şimdi görüyorum Ömer de işaret etti. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Evet. Duygu ve ihtiyaçlarınızın farkında olduğunuz ve başkalarını merak etmeye başladığınız günler diliyorum. Ve niyetimiz bağlantı. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.